Ledün ilmi mümkün bir şey mi? Delilleri var mı? Bu konuda bilgi alma mümkün mü? Ee, bu biliyorsunuz Kehf Suresinde Hazreti Hızır Hazreti Musa kıssasında aleyhisselam geçen e, bir tabirdir. Bir katımızdan ilim verdiğimiz bir kul. Ledün kelimesi orada geçiyor. Oradan biz onu terimleştirmişiz. İlmi ledün demişiz. E, o Cenab-ı Hakk'ın Metluv vahiy söz konusu olmaksızın vahiy türleri arasında sayılan veya bilgi kaynakları arasında sayılan ilham, hads, rüya vesaire tarzında bilgi ilettiği kişiler, insanlar, evliyaullah ya da bir kısım nebiler e, kastedilir. Dolayısıyla ledün ilmi dediğimiz şey e, müktesep olmayan, kesbi olmayan Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği, ilim anlamındadır. Mümkün müdür? Mümkündür. Ee, bunu söylerken tabi madem böyle bir imkan var, böyle bir şey mümkündür. Ehli sünnet bunu kabul eder. Ee, o zaman her önüne gelen ben ledün ilminin varisiyim, sahibiyim, muhatabıyım diye ortaya çıksın. Olur olmaz şeyler söylesin. Bunu da kabul etmiyoruz. Ee, bizim Bilgi kaynaklarımız bellidir. Bizim için ilim ifade eden şeyler usulü fıkıh kaynaklarımızda zikredilmiştir. Bizim için bunlar ilim ifade eder. Onun dışında ilhamdı, hadstı, rüyaydı vesaireydi bizim için ilim ifade etmez. O şeye muhatap olan kişi kendisi şer'i, zahiri delillere, usulü fıkıhtaki o delillere aykırı olmamak kaydıyla dilerse O rüyayla, o ilhamla, o hadsla amel edebilir. Ama üçüncü kişileri bizi bağlamaz.